Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Esselatu vesselamü aleyke ya Seyyidül evvelin ve'l âhirin ve ila âli cemidin bihi ve'l mersalin ve ila âli cemidin bihi ve'lhamdülillahi ve rabbil âlemin. Bugün inşallah hep beraber Allah'ın El Müntakim ismini anlamaya çalışacağız. İntikam Allah demektir. Allah kimden imtikam alıyor? Elbette ki zulmedenlerden. Ayet-i Kerime'de Allah buyurdu ki, Şirk en büyük zulümdür. Şirk en büyük zulümdür. Kim şirke düşerse, şirk işlerse, Zalimlerden olmuş olur, zulmetmiş olur, kendine zulmetmiş olur. Allah da onun yaptığı yanlışın, günahın, suçun, zulmün cezasını ona tattırır. Dolayısıyla insan kendi kendine zulmetmiştir, kendi zulmünün cezasını çeker. Mesela zahiri olarak biri namaz kılmasa, oruç tutmasa, haca gitmese onun dünyada herhangi bir cezası yoktur. İslam'a göre, şer'i hükme göre herhangi bir cezası yoktur. Ahirette ceza değil, sevaptan mahrum kalır. Ama içki içse işte, bunun cezası vardır. Niye? Kulların da hakkına giriyor onun için. Kumar oynasa cezası vardır. Zina yapsa cezası vardır. Çünkü orada bir de kulların hakkı vardır. Allah kulların hakkını önce kendi hakkı olarak kabul eder sonra kula ait kabul eder. Çünkü mülkün sahibi Allah'tır. Kime muamele edersek edelim, neye muamele edersek edelim. Eğer biri la ilahe illallah demişse, Allah'tan başka ilah yok demişse, Allah onun da ilahidir çünkü. Önce Allah'a karşı sorumludur. Ne yapması gerektiğini bilmeli. Allah nasıl emretmiş, hükmetmişse öyle yapmaya çalışmalıdır. Yoksa, yoksa Allah'ı yok saymıştır. Yok sayınca ne yapar? Kendini, nefsini, arzusunu, isteğini, düşüncesini, fikrini Allah'ın yerine koyar. Allah adına hüküm verir yani. Allah'ı orada kabul etmemiş demektir. Allah ayet-i kerimede Allah aziz ve intikam sahibidir dedi. İzzet sahibidir, şeref sahibidir. Bütün izzet, bütün şeref kendisine aittir. Kim izzeti, şerefi başka yerde ararsa, onun Allah'a ait olduğunu kabul etmezse, Allah'ı aziz olarak kabul etmezse, Allah ondan intikam alır. Nasıl? Kendi kendine neyle kendisine şeref vermişse, ister kendisiyle vermiş olsun, ile vermiş olsun... <gülüyor> ilmine göre kendisine şeref vermiş olsun, malına göre vermiş olsun, mevkisine göre vermiş olsun, ya da gücüne, kuvvetine, çevresine göre vermiş olsun, Allah onu ondan alır. Alır ve şerefsiz bırakır. İtibarsız bırakır. Güçsüz, kuvvetsiz bırakır. Sonuçta, eğer, burada, dünyada, bu muameleyi ona yaparsa, bu onun rahmetidir. Ama onun cezası ahirete kalırsa, bu intikam olur. Allah'ın müntekim isminin tecellisi, tecelli etmiş olur. Cehennem, Allah'ın müntekim isminin tecellisidir. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Kıyamet günü bütün insanlar kıyamet yerinde toplanmış cehennem kıyamet yerine davet edilir. Allah cehennemi davet eder. Cehennem kükreyerek gelir. O kıyamet yerindeki bütün insanları çepeçevre sarar ve o ateşi kıyamet yerini daraltmaya başlar. İnsan İnsanlar birbirinin üzerine yığılmaya başlar. Ateşten uzaklaşmak için. Bununla beraber cehennem bağırır. Cehennem diridir. Tıpkı bir insan gibi diridir. Aslında bütün mahlukat öyledir. Cehennem bağırır. Cehennem der ki: Benden intikam almak için hiçbir şeyi yaratmayan Allah'a hamd olsun. Beni kendisiyle intikam almak için yarattığı Allah'a hamd olsun der. Deyip, kıyamet yerinde o çemberi daraltmaya devam eder. Bütün insanlar dehşet içindedir. Hiç kimse ne yapacağını bilemez. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü Selam O anda ben Allah için dökülmüş olan gözyaşını alırım. Onu İnsanların etrafına serperim. O gözyaşı oraya serperince ateş, cehennem durur. Orayı geçemez. Demek ki Allah için dökülen gözyaşı bütün insanlık için rahmetmiş. Ayet-i kerimede Allah buyurdu ki, Geçmiş kavimlerden bir kavmi anlatıyor. İman edenlere yapılan bir zulmü anlatıyor. Onlar hendek kazıp, hendekin içine ateş yakmışlardı. Kim la ilahe illallah diyorduysa, iman etmişse onları o ateş hendegine atıyorlardı. Kendileri de başlarında durup onlara gülüyorlardı. Her o hendegin üzerine gelene inkar et derlerdi. İnkar edersen kurtulursun. Yoksa bu ateşe girersin. Oradaki müminler istisnasız hiçbiri inkar etmedi. Hepsi de la ilahe illallah deyip ateşe atladı. Onun için bazen ayet kerime de Allah bize dua ettirirken geçmiştekilerin tabi tutulduğu ağır imtihanlara bizi tabi tutma diye bize dua ettirir. Acaba böyle bir imtihana tabi tutulsak ne yaparız? Evet bu ayet kerimeydi. Onlar neden böyle yapıyorlardı? Neden müminleri ateşe atıyorlardı? Sadece onlar. ''Rabbimiz Allah'tır'' dedikleri için onlardan intikam alıyorlardı, buyurduk. İntikam. İntikam, yapılmış bir zulme karşılık cezadır. Yani mümin la ilahe illallah deyince, neden kafiri o kadar feryat ediyor, zulme uğradığını söylüyor? Mesela bütün peygamberler için bu böyledir. Rasul Efendimiz de geldiğinde, İnsanlara la ilahe illallah deyin, kurtulun deyince hepsi düşman kesildi. Hakaret edildi, küfredildi, sövüldü, iftira atıldı, olmadı. Hadi öldürelim dediler, hicret etti, kaçtı yani. Peşinden gidip onu öldürelim deyip bu sefer oraya saldırdılar. Neden böyle yapıyorlardı? Neyin intikamını alıyorlardı? Taptıkları Rablerinin intikamını alıyorlardı. Taptıkları putlarının intikamını alıyordu. Onlar bizim putumuzu inkar etmiş. Evet. Putumuzu kabul etmedi. İlahlarımızı kabul etmedi. Kendi ilahlarının intikamı peşindedirler. Onun için dinsiz insan yoktur. Ya Allah'a iman edersin ya da senin bir putun vardır. Ya Allah'tan yana durursun, Hak'tan yana durursun, ya da Hak'ka karşı durursun. Kendi putunu savunursun. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, herkes kimden yana olduğuna baksın. Herkes kimi desteklediğine baksın. Kime doğru yapıyor, güzel yapıyor dediğine baksın. Eğer desteklediği topluluk zulm ediyorsa, onun onlar içinde olması gerekmez. İsterse bu başka bir memlekette olsun. Onları destekliyorsa, orada nasıl bir zulüm yapılıyorsa, nasıl bir cinayet işleniyorsa, o da onların ortağıdır. Aynı şekilde iyilik yapanlara da bu şekilde destek olan o iyiliğin ortağıdır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi, arkadaşının, sevdiğinin dini üzeredir. Eğer onun dini üzere ise, o ne yaparsa yapsın onun ortakıydır. Onunla beraberdir. Kıyamet günü de onunla beraber hesaba çekilir. Yani biri Firavun'u sevse, o doğru yaptı dese, onu desteklese, Firavun'un arkadaşıdır. Hiç Firavun'u görmemiş olsa bile, ayet-i kerimede Allah buyurdu ki, Yahudiler için buyuruyor, onlar, biz iman ettik deyince, Allah buyurdu ki ayet-i kerimede, sor onlara, de ki onlara, neden peygamberlerinizi öldürüyorsunuz? oysaki o dönemdeki yahudiler Hz. İsa'dan 500 sene sonra gelmişler. Aradan 500 sene geçmiş. Ama Allah onlara ne dedi? Siz öldürdünüz, öldürüyorsunuz dedi. Neden? Çünkü atalarının dini üzere oldukları için. Biz onların yaptığını kabul ediyoruz dedikleri için, onlar doğru yapmış dedikleri için onlar da peygamberleri öldürme günahına aynı ile ortaktır. İşlemiş gibidir, işlemiş dedi Allah. Bunun için bizim de kendimize bakmamız lazım. Kimi destekliyoruz? Kimden yanayız? Kim haklıdır diyoruz? Kim güzel yapıyor diyoruz? Kimin için bunu söylüyorsak biz de onların arkadaşıyız çünkü. Eğer onlar zulmediyorsa biz de zalimlerden olmuş oluruz. Evet, Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Başka bir memlekette olmuş olsa bile, hiç alakası olmamış olsa bile, sadece onları desteklediği için o da onlardandır. Ama elinde olmadan içinde biri bulunuyorsa, onları desteklemiyorsa, o onlardan değildir dedi. Eğer zulmedenleri biri destekliyorsa, önce onların ateşini arttırıyor. Onların zulmünü arttırıyor. Zülmü önce onlara yapmıştır. Sonra onların yaptığı zulme kardeş olarak ortak olmuştur. Ortak olmak demek, onu bölüyor demek değildir. O hangi günahı işlemişse, aynı günah ötekine de yazılır. Yani beş kişi bir adamın ölümüne karar verseler, sonra bir kişiyi gönderseler, o onu öldürse, o beş kişi her biri katil olmuş olur. Tek tek her biri katildir. Eğer ceza uygulansa, her beşine de cezanın uygulanması gerekir. Onun için kabirdeki suallerden bir tanesi de men ihvanuke, kardeşlerin kimlerdir? Men kardeşlerin kimlerdir? Erkek olsun bayan olsun kardeşlerin kimlerdendi? Sen kimlerdensin? Kimi seviyordun? Kimi destekledin? Evet. Bu son sorudur. Eğer sen kardeşlerim müminlerdir diyemedinse, Allah'ı sevenlerdir diyemedinse, Allah'a iman edenlerdir diyemedinse cevap veremedin. İman sorusudur çünkü bunlar. Evet. Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir, kitabın nedir, kıblen neresidir, kardeşlerin kimlerdir? İmamın kimdir? Bu sorulardan birine cevap verilmese ebediyen kaybetmek söz konusudur. Zaten ölmeden önce herkes kendi yerini görmüştür. Artık aslında gerisi bir formalitedir. Zulüm, karanlık demektir. Zulmet, karanlık demektir. Sevap da, aydınlık demektir. Nur demektir. Sevap, sevb kelimesinden türetilmiş. Sevb demek, esvap demek, elbise demektir. Sevap, elbise demekmiş. Ama nurdan elbise. Nurdan giymiş olduğun elbisenin nuri artıyormuş. Gönlüne giymiş olduğunun... Elbisenin nuri artıyormuş. Sevap. Her sevap işlediğinde bu böyledir. Her günah işlediğinde de her günahta zulümdür, karanlıktır. Resulullah Efendimiz buyurdu. Bir günah işlediğinizde kalbinize bir leke gelir. Bir sevap işleyerek o lekeyi temizleyin. Eğer biri sevaptan bir elbise giymişse, nurdan bir elbise giymişse, takvadan bir elbise giymişse, onun gideceği yer cennet olur. Ama biri, zulümden bir elbise giymişse, zulümden, küfürden, şirkten bir elbise giymişse, onun da gideceği yer cehennemdir. Allah cehennemlikleri anlatırken, günahı, kendisini çepeçevre kuşatmış olanlar buyurdu. Yani günahı bir elbise olarak giymiş olanlar. Günah işlemiş değil. Günahı bir elbise gibi giymiş olanlar. Herkes kendini hesaba çekmelidir. Acaba ben zulümden yana duruyor muyum? Yoksa haktan yana mı duruyorum? eğer zulümden yana duruyorsam, bu durumda, zulmedenlerin zulmüne ortağım. Onlarla da beraberim. Zulmedenleri seviyorsam, onlar benim kardeşimdir ve ben onlarla beraberim. Onlara nasıl bir muamele yapılırsa, Allah nasıl bir muamele yaparsa, bana da o muameleyi yapsın demiş oluyoruz. Mümin budur çünkü. Yoksa Allah'a göre, Safını belirlememiş demektir. Onun için herkes kendine bakmalıdır, en yakından bakmalıdır mesela. Her türlü ırkçılık zulümdür. Her türlü ırkçılık. Her türlü asabiyet küfürdür, şirktir. Asabiyet ırkçılık demek. İlk ırkçılığı yapan iblistir. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın derken ırkçılık yaptı. Beden itibariyle ben ondan daha hayırlıyım dedi, üstünüm dedi. Eğer biri üstünlük taslıyorsa, ırkıyla, ırkçılık yapmıştır. Veya isterse bunu cemaatiyle yapsın. Din adına bunu cemaatiyle yapsın. Aynı şekilde o da dinde ırkçılık yapmıştır. Ama Allah ayet-i kerimede ne buyurdu? Hayır işlerde yarışın. Cemaat, eğer hak üzere, hayır üzere yarışıyorsa, o hak üzeredir. Eğer biri yarışıyorsa, kardeşine yardım etmen lazım. Ona çelme takmaman lazım. Eleştirmek, çekiştirmek, yermek, kötülemek, çelme takmaktır. Taş atmaktır. Mesela, Zahiri olarak ekonomik şartlarımız bizim müsait değildir. Ama şartları müsait olanlar diyelim ki yardım ediyor. Afrika'ya yardım ediyor, Irak'a yardım ediyor, Suriye'ye yardım ediyor. Aç olanlara, darda kalanlara yardım ediyor. Nerede yardım ederse etsin. Bu doğru bir şey midir? Elbette ki. Ne demek? İster yardım ettiği Müslüman olsun, ister Müslüman olmasın. İster insan olarak kardeşimiz olsun, ister hem insan hem mümin olarak kardeşlerimiz olsun. Onlar yardıma muhtaçsa yardım edilmesi gerekiyor mu? Evet. Ve hayvanlara yardım ediyor. Bizim bunlar boş bir şey yapıyor dememiz doğru olur mu? Kesinlikle doğru değildir. Yanlış. Bu durumda sen ırkçılık yani cemaatçilik yapmış olursun. Cemaat. Halinde olmak, cemaatli olmak başka bir şey, cemaatçi olmak başka bir şeydir. Cemaatçi olmak, ırkçı olmaktır. Kim, nerede, Allah adına bir hayır işliyorsa, onu övmek lazım. Hiçbir şey yapmıyorsan, evet, onu övmen lazım. Takdir etmen lazım, onu sevmen lazım. Elinden geliyorsa yardım etmen lazım. Yani ben yapamadım onun için bu gereksizdir, bu boştur, bu yanlıştır diyemezsin. Bakacaksın o doğru yapıyorsa, Allah onun yaptığından razıysa senin de razı olman lazım. Güzel demen lazım. Keşke Allah bana imkan verse de ben de böyle yapsaydım demen lazım. Allah hayır işinde yarışın derken birbirinize çelme takın demedi. Sen ondan daha güzelini yapmaya çalış. Yapamıyorsan, hiç olmasa taş atma, onları sev. Herkes her şeyi yapamaz, her hizmeti yapamaz. Hak üzere olmak demek ne demektir? Eğer biri Allah adına yapıyorsa, sen onu sevdiğinde, ona yardım ettiğinde, onunla beraber olduğunda, ...Allah ile beraber olmuş olursun. O hak üzeredir çünkü. Eğer biri eveli hayatını kazanmak için... ...Allah yolunda çabasını, gayretini sarf ediyorsa... ...sen onu sevdiğinde, yardım ettiğinde... ...Allah ile beraber olmuş olursun. Ama biri Allah'ı bilmiyor, kabul etmiyor. Bir kul olarak... ...Allah onu Hazreti İnsan olsun diye yaratmış... O kendisini yaratan Rabbini kabul etmiyor. Bununla beraber Allah'ın koyduğu kuralları kabul etmiyor. Yaşam biçimini kabul etmiyor, hayatı kabul etmiyor. Bana göre diyor, bize göre diyor. Kendini Allah'ın yerine koymuş, ilahlık taslamış ya da birilerini kendisine önder kabul edip onu ilah olarak kabul etmiş, onun söylediği bizim için doğrudur, Allah'ın söylediği bizim için bir mana ifade etmiyor demiştir. Eğer biz de evet bunlar doğru yapıyor desek ne olur? Önce onların ateşini arttırmış oluruz, önce onlara zulmetmiş oluruz. Niye? Çünkü onlara sen doğru yaptın, siz doğru yapıyorsunuz demiş oluyoruz. Önce onların ateşi artıyor. Ne dememiz lazım? Siz nereye gidiyorsunuz? Siz nereye gidiyorsunuz? Bütün yollar Allah'ın huzuruna çıkar. Siz nereye gidiyorsunuz? Sizin bu yaptığınız Allah'ın beğendiği bir şey midir? Sevdiği bir şey midir? Emrettiği bir şey midir? Bu durumda onları destekleyenler ne olmuş olur? Onlardan olmuş olur, onların kardeşi olmuş olur, onların arkadaşı olmuş olur, onların ateşini arttırmış olur, bununla beraber onların ateşine yanmış olur, onların yaptıklarına ortak olmuş olur. Eğer insan Allah'a abdolmazsa, Rabbini kabul etmezse, Allah'ın hesabını yapmazsa ondan daha vahşi hiçbir canavar olmaz. Ondan daha vahşi hiçbir canavar olmaz. Onun için Allah ne buyurdu? Onlar hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır. Bir de akli var, fikri var, düşüncesi var. Mesela bir hayvan açken, aç aş olduğunda bir canavar. Aç olduğunda saldırır, bir başka bir hayvanı, ot yiyen bir hayvanı ne yapar? Öldürür ve yer. İmkanı olsa başka bir hayvanı öldürmez. Yani böyle bir fırsat olmuş olsa bile başka bir hayvan daha ölsün demez. Niye? Açtır, o onun rızkıdır. Ama insan öyle değildir. Belgeselde seyretmiştik. Bir tane yırtıcı, bir ceylanı öldürmüştü. Öldürüp yavrularıyla beraber yediler. O ceylanın da bir yavrusu vardı. Ona karışmadı, oyunda da ağzı getirdi, yavrularını beraber getirdi. Ağacın üzerine çıkarıp düşürmem, düşmemesi için onu sürekli koruyordu. Yavruyu öldürmüyor, onu koruyor. Yanlış yapmış. Ne yapacağını bilemiyordu o yavruyla. Ama insan öyle değildir. Benim, dediğimi olsun diyor, benim istediğim olsun, bu ne demektir? Ben ilahım demektir. Bir anda binlerce insanı öldürebiliyor. Binlerce insanı bir anda öldürebiliyor. Emir benim olsun, hüküm benim olsun, çoluk çocuk demeden adam öldürebiliyor. Bu ne demektir? Bu Allah'ın Rablılığını kabul etmemek demektir. Allah'ın malikül mülk olduğunu kabul etmemek demektir. Bununla beraber Allah'ın aziz ve intikam sahibi olduğunu kabul etmeyip buna iman etmemek demektir. Allah'ın intikam aracağına iman etmemektir. Bilse ki aynı şey başına gelecek onu yapar mı? İman etmiş olsa yapmaz. Mesela Allah kullarını seviyor. Hali ne olursa olsun, nerede olursa olsun. Onu yaratırken sevmiş, öyle yaratmış. Ama onun için Hazreti insan olmayı dilemiş. Hazreti insan olsun diye yaratmış onu ters tarafa giderken bile Allah sürekli ona imkan tanır, fırsat tanır. Sürekli imkanları önüne koyar ve sürekli onu uyarır. Bana dön, hur. seni bunun için yaratmamışım. Seni kendim için yaratmışım. Nuh aleyhisselam 950 sene boyunca kavmini imana davet etti. İman etmeyince Artık umudunu kesince ne dedi? Ya Rabbi, yeryüzünde kafirlerden hiçbirini bırakma dedi. dua etti. Doğru yapmış mı? Elbette ki kendisine göre doğru yapmıştır. Ama doğru müydü? Doğru olabilir. Ama bunun bir cezası vardır. Allah'a kullarını, hepsini helak et dedi. Eğer işlerinden iman edecek biri olsaydı, elbette ki Allah helak etmezdi. Ama işlerinden iman edecek biri yoktu. Yani yeryüzünden kafirler silindi mi? O anda silindi, sonra onun zürriyetinden gelenler kafir oldu gene. Çünkü Nuh aleyhisselam insanlığın ikinci babasıdır. adım babamız, Birinci babadır, o da ikinci babadır. Allah, insanlığın soyunu Hazreti Nuh'un soyundan devam ettirdi. Durum değişmedi. Bu durum değişmez yani. Allah hepsini toptan helak etti. Ama Nuh Aleyhisselam'a da bunu tattırdı. Nasıl tattırdı? Oğlunu helak ederek. Nuh Aleyhisselam bu arada feryat etti mi? Elbette ki. O benim evladımdır dedi. O benim ailemdendir dedi ya Rabbi. Allah ne buyurdu? O senin ailemden değildir. Senin ailenden sana iman edenlerdir. Yani biri beddua ettiğinde bilmeli ki bunun bir karşılığı vardır. İnsana beddua ettiğinde değil evladına, değil akrabasına, yakınına bir peygamber ki 950 sene davet ediyor ondan sonra bunu söylüyor ama sadece böyle söylediği için bunun tadını bile sen de tat. Kur'ni helak etmek Allah'a ağır gelir. Evet. İnsan eğer Allah'a iman etmezse, hakta durmazsa, kendine başka bir hak arar. Onun hak dediği neyse, o onun ilahi olmuş olur. Hak, Allah'tır. Haklı olan Allah'tır. Haklı olan, Allah ile beraber olandır. Hakta olan Allah ile beraber olandır. Mesela bir de Alevi Sünni diye bakıyoruz, çatışma var. O onu öldürüyor, o onu öldürüyor. İkisi de zulüm değil mi? İkisi de zulümdür. Sözde ikisi de mü'mindir. Bu nasıl mü'minliktir böyle? Mü'min kardeşini öldürüyor, Karşısındakini mümin olarak kabul etmiyor. Bu durumda her ikisi de mümin değildir. Manası budur. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. İki mümin, iki müslüman karşı karşıya gelip birbirlerini öldürmeye çalışırlarsa, ikisinden biri öldüğü günde ikisi de cehennemliktir dedi. Sahabe sordu, ya Resulallah öldüren cehennemliktir, bunu anladık. Ölen mi? cehennemliktir? Buyurdu ki, o da onu öldürmeye kastetmişti. Allah ayeti kerimede buyurdu, müminlerden iki topluluk vuruşursa, birbirleriyle kavga eder, savaşırsa, onları Allah'a davet edin, Allah'ın kitabına davet edin. Hangisi durmazsa, Saldırıya devam ederse, toptan hep beraber onlara saldırın dedi. Hangisi durmazsa, eğer dururlarsa Allah gafur ve rahimdir. Allah müminler arasında savaşı kabul etmez, kavgayı kabul etmez. Yanlışta her ne varsa onu kabul etmez. Sadece müminler kardeştir dedi. evet insan Allah'a iman etmeyince insanlığını kaybeder kendisine bir takım haklar tanır o hakkı alabilmek için sınır tanımaz yani çoluk çocuk demeden öldürür eğer bizde evet bu haklıdır dersek haklı olabilir ama hakkı yanlış yerde arıyor eğer hakkı Allah ile beraber ararsa, o zaman onunla beraber olman lazım. Allah ile aramıyor. Allah'ı kabul etmiyor. O Allah'ı kabul etmediği halde, sen eğer onu kabul edersen, haklı edersen, takdir edersen, onun işlediği bütün zulme, bütün günaha, aynı ile birebir ortaksın demektir onun için kime haklı diyoruz ona bakalım kimi destekliyoruz ona bakalım kimden yana durmuşuz ona bakalım hiç yapmadığımız işlemediğimiz bir günahı kıyamet günü defterimizde görürsek hiç şaşırmayalım eğer böyle yapıyorsa bunu bilelim eğer ben şimdi bunları söylemezsem olduğu gibi söylemezsem Allah kıyamet günü bunun hesabını bana sorar. Kulun bilmiyordu, neden söylemedin? Sen bunun böyle olduğunu biliyordun. Neden söylemedin? Onun için hak ortaya geldiğinde, biri hakkı biliyor ve söylemiyorsa, evet Resulullah Efendimiz buyurdu, o dilsiz şeytandır. Hakkı söylemek gerekir. Nerede olursa olsun. Kim kızacakmış, kim gücenecekmiş, kim darılacakmış? Eğer buna bakıp hakkı gizliyorsa o dilsiz şeytandır. Özellikle alimlerin rahatça bunu konuşması gerekir. Hakkı konuşması gerekir. Hakkın olduğu yerde susmaması gerekir. Hak neyse onu söylemesi lazım. Allah müntakimdir. Zulmedenlerden intikamı alır. Mesela, fazla uzakta değil. 60-70 sene, 100 sene önce, Yapılan zulümler bu memlekette o kadar şiddetli olmuştur ki bir insanın aklının almayacağı kadar şiddetli olmuştur. Gereksiz ve boş yere o kadar çok insan öldürülmüş ki adam sadece ben müminim dediği için ev evet, Allah birdir dediği için hüküm Allah'ındır dediği için Bir kişi onu söyler, bir kişi ya da arkadaşlar siz yanlış yapıyorsunuz. Yani devletin başındakilerine siz yanlış yapıyorsunuz dediğinde o köyü, o kasabayı, o şehri toptan topa tutuyor. Bombalıyor. Sebep neymiş? Rejime karşı geldi diye. Bu sayı o kadar büyük ki. Onun için mesela şimdiye kadar insanlar ben Müslümanım demeye bile korktu. O zulümden dolayı o korkunun etkisidir hala. Eğer insan insan olmayı, Hazreti insan olmayı unutursa, kim olduğunu unutursa söyledim, en vahşi canavardan bile daha vahşi olur. Benim hükmüm geçsin diye, benim söylediğim olsun diye sınır tanımaz. İnsanı insan olarak görmez. Bütün zamanlarda bu hep böyle olmuştur. Hz. Adem'in çocukları da Habil'le Kabil'de evet, sadece kıskançlıktan dolayı. Babamın sevgisi bana kalsın diye. Allah niye? onun kurbanını kabul etti, niye benimkini kabul etmedi diye, kıskançlıktan. Durum böyle olunca Allah'ın müntakim ismi olmasın mı? Allah'ın müntakim ismi olmazsa bir eksiklik olmaz mı? Mesela bununla ilgili 500 sene önceki bir yaşanmış bir olayı izah eden bir kitaptan bir bölüm okuyayım size. Bu kitabı yazan zulme uğrayan değil, zulüm yapanlar kitabı yazan, yazar. Zulme şahit olan. Yer Güney Amerika. Anne sütü emen bebekleri annelerinin kucaklarından zorla alıyorlardı. Bebeleri ayaklarından tutup annelerinin gözleri önünde başlarını kayalara vura vura parçalıyorlardı. Ve bu sırada annelerin çıldırdığına şahit oldum. Süt bebelerini yukarıdan akar suya atıyorlar ardından da birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Bebekler suya düştükçe bebeklere kahkahalarla ''Seni komik şey seni nasıl da kıvır kıvır ediyorsun?'' diyorlardı. Kaptan yerlilerden 15-20 bin kişiyi zorla köleleştirmişti. Yanlarında taşıdığı bu yerlere yemek vermiyordu. Açlık bir noktaya gelince onlara sadece girdiği bölgelerde sadece ...hemşerilerini yeme izni veriyordu. Bu şekilde ordu inanılmaz bir insan eti kasaplığı başlamıştı. O zavallıların belli bir açlıktan sonra gözlerini nasıl kararıp da... ...hemşerilerini nasıl kesmek için saldırdıklarını gördükçe çıldıracak gibi oluyordu. Onların önünde çocuklar önce öldürülüyor sonra yenilmek üzere kızartılıyordu... Sadece kolları ve bacakları için En iyi parçalar onlardı Adam öldürülüyordu İspanyollar asarak Diri diri yakarak Vahşi köpeklere parçalatarak Bacaklarını ve kollarını Başını ve dilini keserek Sayısız yerliyi gözümün önünde Öldürdüler Hasta bir yerli Vahşi köpeklerden Kaçamayıp Diğerleri gibi Parçalanacağını anlayınca hemencecik bir ip aldı. Tahminen bir yaşındaki bebeğinin ayağını bağladı. Bebeği bir direğin üstüne atmaya çalışırken köpekler bebeği parçalamasın. Hiç olmazsa bebek kurtulsun diye çabalıyordu. Ama zaman buna yetmemişti köpekler onu parçaladığı gibi bebeği de parçaladı. Beni yesin de bebek kurtulsun diye böyle yapmıştı. İspanyolların yerlilerin ellerini, dillerini, kulaklarını, burunlarını hiç sebepsiz kestiğini gözlerimle gördüm. Variller, fıçılar dolusunca kesilmiş kulak biriktirdiler. İspanyollar bu krallıklarda 10 yılda 4 milyon insanı bu şekilde öldürdüler evet bunu yazan adam buna şahit olan adamdır bu kitap İspanyol papaz Bartolome Döle Kata isimli zatın kitabıdır papazdır aynı zamanda kendisi Kitabın ismi, Yerlilerin Çok Kısa Tarihi. Evet. Böyle bir durumda Allah müntakim olmasa bir eksiklik olmaz mı? Zulme uğrayanların Rabbi müntakim olan Allah'tır. Mesela bunu bilmeyenler, yani zulüm görmemiş, savaş görmemiş, saldırıya uğramamış kimseler cehennemin gerekli olduğuna iman edemiyor. Cehennem olmasın diyor. Daha önce anlatmıştım, zatın biri bir ağacın dibinde uzanıyor, yatıyor. Gölgede kendi kendine diyor ki ya Rabbi Hadi bu cennet güzeldi Ama bu cehennem olmasaydı olmaz mıydı? Diyor, Allah Cebrail Aleyhisselam'a buyurdu ki Git şu kuruma Cehennemin varlığının gerekliliğini öğret Diyor Cebrail Aleyhisselam Bir atın üzerinde bir genç suretinde Kızla geldi Adama yetişir yetişmez başladı adama Kamçıyla vurmaya Adam kaçmaya başlıyor, bir adam da bir, bir de bağırıp çağırıyor, beni niye dögüyorsun, benim suçum nedir? Ama tek kelime söylemiyor. Bir de yer böyle yamaçmış, diyor yamaca doğru hem dögüyor hem tırmandırıyor, tepeye çıksın diye. Diyor tepeye kadar onu dövdü adam düşe kalka kaçtı, tepeye vardı, sonra diyor, geri döndü, hızla gitti, hiçbir şey söylemeden. Adam bir yerde perişan vaziyette dördünüp dedi ki, Ya Rabbi sen cehennemi boşa yaratmamışsın. Cehennem lazımdır. Abilelerine cehennem lazımdır. Evet. Cehennem lazım. gereklidir. Allah hiç kimsenin hakkını hiç kimse de bırakmaz. O en ufak bir şey olsa bile. Ne buyurdu ayet-i kerimede? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَّتٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَارَ زَرَّةٍ شَرْ رَنْ يَرَ Her kim ki zerre kadar hayır yaparsa onu görür, görecek onu. Her kim ki zerre kadar, zerre demek gözle görülmeyecek kadar küçük parçacık demektir. Zerre kadar şer işlerse onu görür, onun karşılığını görür. Allah ona gösterecek. Hayri, şerri kime karşı işler? İnsana karşı. En yakınlarına karşı. Yani ben bunu böyle yaptım, bu bana kaldı, yok öyle. Her konuda Allah'ın bu konudaki hükmü nedir diye bakmak lazım. Resulullah Efendimiz olsaydı bu durumdan ne yapardı diye bakmak lazım. Değilse Allah'ın hükmünü kabul etmemişsin, sen kendi kendine hüküm koyuyorsun, ilah benim demiş oluyorsun. Böyle bir durumda Allah'ın intikamıyla karşı karşıya gelirsin. Karşındaki senden intikam alma gücüne sahip olmayabilir ama onun Allah'ı var. Ondan nasıl kaçacaksın? Nasıl kurtulacaksın? Dünya hayatı bir gündür, bir gün. Allah eğer buna müsaade ediyorsa bu bir imtihandır. İmtihan. Asıl hayat ahiret hayatidir. Allah bütün hesabı ona göre yapar. Herkesin hesabını ona göre yapar. Onun için burada hemen cezayı vermiyor. Ama hiç kimse yaptığı zulmün yanında kar kalacağını zannetmemelidir. Böyle bir şeyi aklından geçirmemelidir. Geçirirse ne olur? Geçirirse Allah zalimdir demiş olur çünkü. Bu bana kalır derse. Bu bir şey olmaz derse, evet insan insanlığını kaybedince nasıl vahşi bir canavar olur? Bu anlatsın diye bunu okudum. Bu sadece tarihten bir parçaydı ama bütün tarih bununla doludur. Daha belki bunlar bile yanında hiç kalır, basit kalır. Ateş düştüğü geri yakar, yaşayanlar, tadanlar biliyor onu. Evet, onlar Allah'ın müntekim olduğuna hamd ederler. Evet. Allah müntakimdir, cehennem de Allah'ın müntakim isminin tecellisidir. Ama insan kendi kendine zulmetmiştir, ateşini buradan beraber götürmüştür. Ateşini götürmek demek bu demektir. Burada yaptıklarını beraber götürüyor, götürdüğü ona ateş oluyor. Cehennem ateşi oluyor, azap oluyor ona. Allah'ın müntekim ismiyle ilgili ayetleri de hep beraber anlayalım. فَلَا تَحْسَبَدْنَ اللّٰهَ مُخْرِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ Siz şöyle zannetmeyin, şöyle zannetmeyesiniz, böyle zan, zannedip böyle sanmıyasınız. Allah resullerine verdiği ahdi, verdiği sözü unutur veya cayar. Allah resullerine verdiği sözü mutlaka yerine getirir. Sözünden caymaz Allah. Allah resullerine neyle söz veriyor? Nasıl söz vermiş? Kitabıyla, vahiy ile söz vermiş. Bütün insanlar da o Allah'ın vahyine muhataptır. Allah neyi vahyetmişse, eğer o Allah'ı kabul etmişse, ben Allah'ın vahyini, kitabını olduğu gibi kabul ediyorum diye Allah'a söz vermiştir. İnsanın da sözünden dönmemesi lazım. Allah da sözünden dönmez. Resullerine verdiği sözden de dönmez. Dönerse ne olur? İnne Allah'a azizun zuntikam. Allah aziz ve intikam sahibidir. Allah'a söz verdin, sonra caydın. Allah intikam sahibidir. Resulüne itiraz ettin veya Resulüne karşı geldin. Allah ayet-i kerimede buyurdu, ben ve Resullerim mutlaka galip geleceğiz diye benden söz çıkmıştır. Bunu söyledim. Ben ve resullerim mutlaka galip geleceğiz. Allah Resulünü kendinden ayırmadı. Resulüne karşı gelirsen ona karşı gelmiş olursun. Bana karşı duramazsın dedi Allah. Women ezlemu mimmen zikure bi ayati rabbihi summa a'rada anha şu kimseden daha zalim kim vardır? Kendisine Allah'ın ayetleri okunur, hatırlatılır, sonra ondan yüz çevirir. Bundan daha zalim kim vardır? Kim vardır? Hiç kimse. Bundan daha zalim hiç kimse yoktur. Allah'a kafa tutmuş. Allah'ın ayetleri ona okunuyor, Anlatılıyor, hatırlatılıyor. Ama o buna rağmen yüz çeviriyor. En zalim insan budur. Kendine öyle bir zulmetti ki, Rabbini kabul etmedi. Rabbinin sözünü, kelamını kabul etmedi. Ciddiye almadı. En zalim budur. Allah da züntikamdır. Bunun cezasını verir. Nasıl? Onun hiçbir şeyi olmadığını ona tattırır. Hiçbir şey olmadığını ona tattırır. İnna minel mücrimine nuntakibun. Muhakkak ki biz mücrimlerden, böyle bize karşı suçlu olanlardan intikam alırız. Velekad erselna min qablike rusulen ila qawmihim Andolsun ki biz senden önce de kavimlerine resuller gönderdik Feca'uhum bil bayna Onların resulleri onlara beyinelerle, apaçık mucizelerle ayetlerle geldiğinde Fintikamna min allazina ejremu. Cürüm işleyenlerden intikam aldık. Resullerini onlarla beraber gelen ayetlerimi mucizeleri kabul etmeyenlerden bu konuda cürüm işleyenlerden intikam aldık. Onları helak ettik yani. Ve kana hakan aleyna nesrul mu'minin. Müminlere yardım etmek de bizim üzerimize bir haktır buyurdu. Eğer Allah müminlere yardım etmeyi kendi üzerinde bir hak olarak buyurduysa müminlerin korkmaması lazım. Endişe etmemesi lazım. Allah sen müminsen, siz müminseniz size yardım etmek benim üzerime haktır dedi. Senin benim üzerimdeki hakkındır dedi. Bu durumda mümin nasıl korkar? Nasıl endişe etsin? Korkup endişe ediyorsa o mümin değildir. Allah'ın kendisine yardım edeceğine iman etmemiştir. Niye? Kendisi mümin olmadığı için. Yardımı başka yerden arar. Desteği başka yerden arar. Yola çıkar. Haklı olduğunu söyler. Hakta olduğunu söyler, hakkını almak için mücadele ettiğini söyler. Sonra Rusya bana yardım etsin der, öteki Amerika bana yardım etsin der, öteki İsrail bana yardım etsin der. Her biri birinin destekini almaya çalışır. Sen müminsen desteği Allah'tan alman gerekmez mi? Bu nasıl fertler için böyleyse toplumlar için de böyledir, devletler için de böyledir. Allah'u la ilahe illahu hu el hayyul kayyum. Allah odur ki o hay ve kayyum olandır. Diri olan, bununla beraber kıyamda olandır. Diriltip kıyamda durdurandır. Nezzele aleyke kitabe ketabe bil hak Sana sana Kitabı hak ile indiren odur. Musaddikan lima beyne yedehi. Senden önce gelenleri, önündekileri tasdik edici olarak kitabı indirmiştir. Ve enzele Tevrat ve İncil. Tevrat'ı ve İncil'i de o indirmişti. Min qabl bundan önce, Kur'an'dan önce öden linnas. İnsanlar için hidayet olsun diye. insanlar onun da hidayete ersin diye. Yani Allah hiç bir dönemde insanlığı kitapsız bırakmamıştır. Hidayetsiz bırakmamıştır. Nebisiz, Resulsüz bırakmamıştır. Ve en Furkan. Allah Furkan'ı da indirmiştir. Hakk'i batıldan ayıran, doğruyu yanlıştan ayıran, küfri imandan ayıran Furkan'ı da indirmiştir. Bütün kitaplar bütün ayetler aynı zamanda Fırkandır. İnnellezine bi bi'ayatillahi lehum azabun şedid. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Vellahu azizun zuntikam. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. İzzetini kabul etmeyenlerden intikamı alır. Onun izzetiyle, şerefiyle, şereflenmeyenleri şerefsiz bırakır. Deyersiz bırakır. Yani kıymetini, değerini, şerefini kaybeder. Allah her neden şerefini aldığını zannetmişse, onu ondan alır. Kıymetsiz, değersiz, şerefsiz bırakır. Ve in eshâbül eketî ne zalimîn. Muhakkak ki Eyke ahadisi zalimlerdendi. Neden? Peygamberlerine iman etmedikleri için, peygamberlerine karşı geldiği için, Allah'ın vahyini kabul etmedikleri için. Pentekemna minhum. Biz de onlardan intikam aldık. Ve inne hum nabi imamin. Nabi öncüleri de, imamları da önlerinde olarak, önlerinde bulunduğu halde. Küfrün bir de öncüleri var, önderleri vardır. Nasıl ki şeytanların önderi iblis ise, küfrün önderleri de iblisi temsil ediyor. İblistir. Evet. Allah bir de İhramlıyken avı öldürmeyin dedi. Avlanmayın, avı öldürmeyin İhramlıyken. Eğer böyle yaparsanız onun dengi ya bir kurban kesmektir ya da fakirleri doyurmaktır ya da oruç tutmaktır dedi. Geregini yerine getirmezseniz Allah azizün buyurdu. Allah azizdir, intikam sahibidir. Yanlış yapma dedi. Benim yoluma girmişse bir şeyi yapmaya çalışıyorsan doğru düzgün yap, eksiksiz yap. Bu da eksik olsun deme. Bana verdiğin sözünü yerine getir. Ve lemavaqa aleyhumur riczu ya Musa. Hazreti Musa'nın kavmiyle ilgili Allah onlara bela indiriyor, musibet indiriyor ki iman etsinler diye. Allah buyurdu ki ne zaman ki onların üzerine azap çöktü, onlar dediler ki evet, ya Musa Ad go lana Rabk bima ahida indik. Lakin keşfet, an rizde Allahın sana verdiği ahid hürmetine bizim için dua et. Eğer Allah bu azabı üzerimizden kaldırırsa, lnu minu leke sana iman edeceğiz. Vela nusril ne Me'ake beni İsrail. Bununla beraber sen beni İsrail kavbini benimle beraber gönder diyorsun. Onları da seninle beraber göndereceğiz. Felemme keşrefne anhumur rüjde ila ecelim hum bil baliguhu. Ne zaman ki belli bir süreye kadar biz o musibeti, belayı onların üzerinde kaldırdık. İze <gülüyor> hum Yanıklısın. O kadar yemin etmişlerdi, hemen yeminlerini bozdular. Sanki o sözü hiç vermemiş gibi. İntikamına <gülüyor> minhum. Biz de onlardan intikam aldık. Fa fil yemi. Onların hepsini denizde boğduk bi-en nehum bi ayatina. Neden böyle yaptık? Ayetlerimizi yaranladıkları için. Ve kanu anha Onlar bundan gafildiler. Anlamak istemediler. Gaflette kaldılar. Ayetlerimiz karşısında, resullerimiz karşısında uyudular. Uyumuş numarası yaptılar. Anlamamış numarası yaptılar. Bunun için. Evet. Allah müntekimdir. İntikam sahibidir. İntikamı alır. Eğer müntekim olmazsa insanların birbirine yaptığı ya da insanların hayvanlara yaptığı ya da insanların herhangi bir şeye yaptığı zulmü eğer Allah müntekim isminin tecellisiyle intikami almazsa bu durumda ne olur? Zalim olan o olmuş olmaz mı? Bu Allah'a yakışır mı? Hem zulm edeceksin, hem beni affetsin diyeceksin. Yok öyle. Kendi kendine bir zulüm yapman ayrı şeydir. Ama Allah'ın ev halkına, ehline zulüm etmen başka bir şeydir. Biri bizim evimize geldiğinde, o bizim misafirimizdir. Ne yaparız? Onu yediririz, içiririz, ona ikramda bulunuruz. Onun için yeryüzündeki bütün mahlukat Allah'ın misafiridir. Onları yediren, içiren, ikram eden, onları yatıran, uyutan, büyüten Allah'tır. Bütün varlık, bütün mahlukat, tabii ki önce eşrefi mahlukat, mahlukatın en şereflisi olan insan, Allah'ın misafiridir. Evindeki misafiridir. Eğer misafire karşı saygısızlık yaparsan, ev sahibi bunu kabul etmez. Misafirine zulmedersen, Allah bunu kabul etmez. Onun ne yaptığı seni ilgilendirmiyor. Sana zulmetmedikçe ona müdahale edemezsin. Ne yaparsa yapsın. Nasıl bir nankörlük yaparsa yapsın, ona müdahale edemezsin. Böyle bir hakkı sahip değilsin. Allah böyle bir hakkı vermiyorum dedi. Allah ayet-i kerime de Resulullah Efendimiz'e buyuruyor, evet müşrikler için, kafirler için, evet Resulüm sen onları bana bırak dedi. Sen sadece bir uyarıcıysın, bir isin Sen onları bana bırak dedi. Sen ceza vermeye kalkışma. Kafir olduklarından dolayı, müşrik olduklarından dolayı diyor. ceza vermeye, vermeyi düşünme, böyle bir şey düşünme. Onların işi bana ait. Onlar benim kurumdur diyor. Bunu en açık nereden anlıyoruz? Müşriktir. Resulullah Efendimiz'e karşı savaşıyor. Sahabeyi şehit ediyor. Peygamberi öldürmeye çalışıyor bir an için ben iman ettim diyor. Bu hallerimden vazgeçtim, iman ettim. Allah kabul etti mi? Etti. Resulü kabul etti mi? Etti. Hiçbir itiraz yapmaksızın. Seve seve sarıldı mı ona? Sarıldı. Böyle baktığımızda anlarız. Resulullah Efendimiz ya da peygamberler, Ya Rabbi bunlar bana bu kadar zulmetti. İşkence yaptı. Onun için bunu affetme dedi mi? demedi demez deme hakkına sahip değil kim hüküm vermeye hak sahibidir ev sahibi Allah her birimiz Allah'ın kuluyuz ve Allah hepimizin kazanmasını istiyor bir kul kazanacaksa kazanmış olan kulun fedakarlık yapması lazım ya Rabbi bu Allah desin bu la ilahe illallah desin, ben bütün haklarımdan vazgeçerim demesi lazım. Mümin budur. Yeter ki senin muradın gerçekleşsin. Tabiri caizse yeter ki sen sevin. Senin muradın gerçekleşsin demek bu demektir. Niye? Ben seni seviyorum da ondan. Mümin budur. Sen nasıl seviyorsun? Sen nasıl seviyorsun? Ben de onu seviyorum. Benim senin muradın dışında bir muradım olamaz. Niye? Ben sana ait. Neyim varsa sana aittir. Her şeyimle, varlığımla ben sana borçluyum. Evet. Onun için cehennem haktır. Hesap haktır. Allah'ın intikamı da haktır. Ayetleri okurken gördük. Hepsinde ne vardı? Allah'ın ayetlerine ters düşmek, yalanlamak, inkar etmek. İnsan olduğunu kabul etmemek demektir bu çünkü. Allah hepimizi müntekim isminin tecellisinden korusun, muhafaza etsin inşallah. Allah'ın intikamıyla karşı karşıya karan kullarından eylemesin. Allah'ın intikam, müntekim isminin tecellisi olan cehennemden muhafaza eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Bir de bu ismin kul üzerindeki tecellisini anlatamadık, sıra gelmedi. Birkaç kelimeyle onu söyleyeyim, yoksa eksik kalır. Allah'ın müntekim ismi bir kulda nasıl tecelli eder, nasıl tecelli etmelidir? Kul kendinden yana durmalıdır. Hakikatinden yana durmalıdır. Kendi, Allah'ın kendisine nefrettiği ruhtan yana durmalı, Allah'tan yana durmalıdır yani. Nefis, şeytan, içgüdüler, arzular, istekler, ona zulmettiğinde... Bunun intikamını almalıdır. Düşmanını doğru tanımlamalı. Kimdir düşman? Allah senin düşmanın kimdir dedi. Şeytan dedi. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır dedi. İnsan insanın düşmanı değildir. İnsan insanın cennetidir. İnsan insanın kardeşidir. İnsan kardeşidir. İnsan kardeşidir. Eğer biri insanlıktan çıkmışsa şeytanın tuzağına düştüğü içindir. İnsanlığını kaybedip şeytan olduğu içindir. Şeytanlaştığı içindir. Bunun için eğer şeytandan, nefsinden bir zulüm görürse yapması gereken şey nedir? Ondan intikamı almaktır. Müntekim isminin tecellisiyle ona muamele etmektir. Gerekeni yapmaktır. Gerektiğinde nefsine cezayı vermesini bilmelidir. Mesela Vuslat yolculuğunda Allah dostları herhangi bir yerde nefsinden bir darbe yemiş, bir zulüm görmüş. Ona ceza vermiş. Mesela ben bir tanesini anlatayım. Zaten ismini söylemeyeyim. pazarda yürürken o kafa satan işkembe çorbası bir kafa satan bir dükkanın önünden geçerken hani böyle kafa pişirip satıyorlar diye diyor bir tane kafa satın aldı, sardı eve doğru gitti. Tam diyor kapının önüne geldiğinde bir dilenci dedi ki Allah için bana bir şey ver. Dilenci, dileniyor. Aldı diyor, elindekini ona verdi. O anda diyor, nefsi onunla konuştu. Dedi ki, Allah'tan kor. On senedir bana et tattırmamışsın. Bir tane kafa aldın, onu da getirdi, burada ona verdi. O da diyor, dönüp nefsine dedi ki, sen onunla buraya kadar arkadaşlık yaptın ya, yeter bu kadar sana. Bir de ona dalga geçti. Niye öyle yapmış? o konuda nefsinden bir zarar görmüş, bir zulüm görmüş, yemin etmiş sana bir daha et yedirmeyeceğim demiş. Aslında hep böyle nefsimizden, şeytandan, şeytanla iş birliği yapan nefsimizden hep böyle zarar görüyoruz, zulüm görüyoruz. Aslında insan hep böyle mazlum bir durumdadır, mazlum konumundadır. Onun için kendine geldiğinde, aklı başına geldiğinde ne demelidir? Allah'ın kaim ismiyle ayağa kalkmalı, kıyamda durmalıdır. O'na karşı koymalıdır. Eğer elinde olmadan, yani gücünün yetmediği şekilde diyelim ki konuşmuştur. Konuşmuş, yanlış yapmış. Kime uydu, kim ona zulmetti, nefsi ona zulmetti. Kedisine ceza vermeli, bir daha konuşmayacaksın. Ceza vermeli, gidip özür dileyeceksin. Örnek verdim öyle. Eğer bir yanlış yapmışsa, hangi yönden yanlış yapmışsa, orada ondan intikamını almalıdır. Almalı ki temizlensin. Bu intikam rahmet intikamidir. Eğer dünyada olursa rahmet olur. Ömür tarafta olursa bu cezadır. Cezamız öbür tarafa kalmasın. İntikamı biz alalım. Cezasını, nefsimizin cezasını, şeytanın cezasını biz verelim. Başkalarına değil, kendimize. Allah hepimizi... Nuntakhim isminin tecellisine mazhar eylesin. Dostunu, düşmanını tanyanlardan eylesin. Dostunu, dost, düşmanını düşman olarak bilenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.